seyyar. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. United sizin. Merhaba. United İzmir'de misin? Evet. <gülüyor> Evet, şimdi anayasa meselesiyle bir hayli yoğun ilgilendiğini yazılarından da takip ediyoruz ama öte yandan biz de kafayı tamamen bu Mısır ve bütün Arapça-Arapçasında Tunus'la başlayan bozkır yangınıyla bozmuş vaziyetteyiz biraz. Bugün de çok kritik bir gün. Evet. İkisinden de konuşabiliriz. Belki tabii de. ya şey aslında Mısır ve birazcık Mısır Tunus üzerinden ben 1989'u Avrupa'yı düşünüyordum. Öyle bir karşılaştırma da yapabiliriz. Evet. Birazcık özgürleşme devrim konuları üzerinde durabiliriz. ya yani Anayasa konusunda yazarken ben her zaman tabandan gelen hareket bir halk kıpırdanması devrimi. Türkiye'de şimdi tabii seçimler olunca işte şeyler işte yani Türkiye'de Ee, insanların kendini siyaseten ifade edebilme şansı tabii ki de yani A A Arap coğrafyası ile karşılaştılamayacak boyutta. Ama yani bu sorunlar olmadığı anlamına gelmiyor. Hani burada o yüzden belki bir devrim olmuyor ama daha sessiz sedasız bir şeyler de oluyor diye belki ümit ediyoruz. Bilemiyorum vehmediyoruz veya. Onun için de hani o anayasa konusu, yeni anayasanın yapımı ve anayasal dönüşüm süreci e düşünüldüğü E, fakat işte şimdi bu e, Mısır konusunda işte 1989 bir kere niye yani hani bana çok çağrıştırıyor, düşündürüyor. E, bir kere isimler tabi bu yani hani e, e, Tunus'un Yasemin Devrimi ismiyle Başlayarak işte bu geriye gittiğinizde aslında 1989'da Kadife Devrimi Çek, Cumhur Çek Cumhuriyeti artık o zaman değil Çekoslovakya'da olan tabi ayaklanmanın adına atan. Bir bunların hepsi Gül Devrimi de o yüzden işte Lale Devrimi Kırgızistan'da Ukrayna'da Turuncu Devrim falan filan onların hepsi oradan geliyor isim. Çünkü Gürcistan'daki 2003'te bu Gül Devrimi olduğunda oradaki protestocular e, direkt referans olarak kendilerine Kadife e, kadife Devrimi'ni 1989 Çek, Çekosluak evet. Onlar da hani oradaki e, şimdi enteresan bir şey aslında bu 2003'teki e, Gül Devrimi'nde e, ilk önce ona da Kadife devrim deniyor. Ve içinde yer alanlar bizzat bizim bazıları arkadaşımızdı o devrimi örgütleyenler. Ve hakikaten Orta ve Doğu Avrupa'da eğitim almış. Çünkü Orta ve Doğu Avrupa ister istemez bir e, o tarafın işte Oxford'larına vesaire falan, yani Kafkas coğrafyasının öğrencilerin ulaşabildiği bir kapsama alanı. Yüksek eğitim için falan filan diye. Orada eğitim görmüş ve orada işte birtakım takım fikirler edinmiş öğrencilerin, gençlerin... Ee, muhalif siyasetçilerin örgütlediği bir ayaklanmaydı. Hani bizim çocuklar yaptı diyeceğiz. <gülüyor> evet. Demeyiz. çok fenarsın. Neyse. Ya orada tabii o oradaki ümitler falan filan işte askerlere çiçek veriyorlar oradan ondan sonra adı Gül Devrimi'ne dönüyor ve medya bunu alıyor bu Gül Devrimi e, hikayesini ve bugünlere geliyoruz işte Yasemin Devrimi'ne kadar. Bu hatta Kırgızistan'da da enteresan bir şey olmuştu. 2005'teki o şeydeki oradaki devrimde limon devrimi diyor bir öğrenci. Röportajında o da şeyden kaynaklanıyor. Sarı renk işte trafik lambası gibi biz işte değişiyoruz. Fakat bu trafik lambası benzetmesi çok kötü bir benzetme aslında. Tabii, trafik lambası tekrar kırmızı da oluyor. Evet. <gülüyor> Onun için e, burada tabii Mısır'da da büyük soru işareti. Düzen o kadar güçlü ki yani düzenin aktörü biz mübareği görüyoruz. Sanki git, gitme mübarek olunca <gülüyor> her şey yoluna girecek. Öyle değil tabii koskoca bir düzen var. Ee, mübarek tam aslında düzenin bir sembolü. Yani 1981'de görev başına geldiğinde işte bu Sedat'ın öldürülmesiyle ha yani kimsenin o anlamda Ee, ne bir yetenek gördüğü ne bir enteresan bir taraf gördüğü yani bu adam e, bu işi beceremez adeta diye bakılan biri fakat e, öyle bir düzen muhafızı oluyor ki re o renksiz e, şekilsiz ya, tav tavrıyla diyeyim ya da bir şey böyle bir karizma yaratmayan tavrıyla tam bir e, demir muhafız olarak bugüne kadar getiriyor işte 30 yıldır. E, görev başında. Evet yani bir çeşit pretöriyen bir şey kuruyor zaten. Çok <gülüyor> kuvvetli bir hem ordu hem de kendi iç teşkilatı yani muhafız evet. teşkilatıyla müthiş bir baskı rejimi oluşturuyor. Tabii yani bunda işte o soğuk savaş düzeninin derin dondurucu halinin işte orada devam edişi de var tabii. 1989'da benim benzetmem birazcık da o yüzden tabii. Ondan sonra orada işte yani bu James Baker'ın bir reportajı vardı. Hani siz ne düşünüyorsunuz falan diyor. Uzun süre mübarekle çalışmış bir eski Dışişleri Bakanı Amerika'nın. Ve 1980'de ilk tanışmalarını falan anlatıyor reportajın. İşte mübarek onu görür görmez söylediği. Ee, ...tanklarım nerede olmuş yani merhaba falan da değil. işte şey meğerse bir tank teslimatı varmış Amerika'nın bilmem ne bir şeyler gecikmiş falan. Ee, bu hani e, o, tabii Amerika'nın da James Baker'ın röportajı aslında çok e, acıklı bir röportaj. Yani işte şey diyor dış politikanın ne kadar zor bir şey olduğunu görüyoruz. İşte bir yanda bir takım ilkelerimiz var kişisel ilkelerimiz ama bir yanda da işte şey... E, ...ülke gerçekleri, realist politika... ...ve onda işte biz mübareği yıllarca... ...tabii desteklemek zorunda kaldık falan... ...işte laf da edemiyor bir yandan... ...falan ondan sonra bunu... ...zaten diğer Amerikalı şu anki... ...şehirlerini de bu tavrında görüyoruz... ...yani Obama yönetiminin... ...tavrında da görüyoruz... ...yani direkt... E, ...ya kendilerinin bir takım kişisel prensipleri olabilir... ...Obama zaylı ama... ...orada Amerika'nın çıkartı bir devreye girince ...işte hep bu... ...destekleme hali devam ediyor... Sonra... Aynı şeyleri her yerde gördük Irak'ta da yani o daha yaptırımlar döneminde de yani diktatörlüğe karşı aslında Saddam diktatörlüğünü güçlendirdi tabii, tabii, o da. Tabii, tabii. Sivil yani, orada. Sivil toplumu mahveden şeyleri uyguluyorlar her yerde sürekli yaptıkları şey bu yani. Tabii aslında burada çok enteresan bir şey dönüm noktası mesela bu Ortadoğudaki yapılan konuşmalarda Condoleezza Rice'in 2005 konuşması. Bu Kahire'de yapılan. Orada demokrasi, insan hakları, özgürlük, liberallik lafları telaffuz ediliyor bu kavramlar ilk defa. Ve bu dönüm noktası bir konu. Şimdi Konday Saray'sa bakıyoruz. En neokon, en beter bir politikacı. Onun bu konuşması mesela artı ne, e, ne olarak adlandırıbilir yani hani o, onu bilemiyor. biraz şeyin herhalde Erdoğan'ın Kürt açılımı konuşması gibi orada yani şey, <gülüyor> konseraller bütün aslında söylenmesi gerekenleri söylüyor hani o anlamda e, orada mısırlıların gönül tellerine dokunuyor fakat nedir sözle yapılan arasında hani demokrasi özgürlük diye yapılan arasında müthiş bir uçurum var Evet aynı şeyi tabi yani Obama'nın mesela o meşhur Kire'de gitmeden önce yaptığı konuşmada da işte bir gazeteci sormuş biraz böyle otoriter bir yapı var ne diyorsunuz diye o da artık understatementın Allah'ı yani <gülüyor> otoriter diyor böyle bir diktatöre evet. gazeteci o da yok insanları yaftalamaktan hoşlanmam ben. O halkının sevdiği bir insandır, elinden geleni yapıyor falan gibi konuşmalar da yapmış durumda. En ilgi çekici şeylerden bir tanesi de New York Times'da hı hı. Ethan Bronner'ın yazdığıydı. Yani İsrail'le gayet şey ilişkileri var, yapıcı ilişkiler kurdu hı hı. ve şey demiş yani bir İsrail'li üst düzey yetkiliden de bahsediyor. genel bilmem kim adını hı hı. vermiyorlar. Bu işte özgürlük, refah ve fırsat eşitliği için yapılan bir şeydi. Ve biz de tiranlık altında yaşayan insanları desteklemek iste istemeyiz demiş İsrail. Le. Ama <gülüyor> e, o, o devrilirse ne olur? Onu <gülüyor> düşünmemiz lazım diyor yani. Evet, bu artık tabii ki öyle bir düzen yaratılmış ki yıllar içinde. Şimdi ne tarafından tutsan o tara yani bir yandan... Ee, elbette ki orada bir müthiş bir, e, siyasi boşluk var işte şey şimdi o boşluğun içinden ne çıkacağını asla bilemiyorsunuz. Mesela gene 89 sonrası Orta Avrupa ve Doğu Avrupa'ya baktığımızda o dönem göstericiler arasındaki son derece sıradan bir kişilik. Sıradan derken hani birisi onlardan bir tanesi Viktor Orban bugün Macaristan'ın başbakanı. Evet. Ve son derece işte bu medya yasasını konuştuk neler neler yapıyor Macaristan'ın bugün düzenini alt üst ediyor. Hallaç pamuğu gibi atıyor. Ee, o yüzden şimdi bu boşluğun içinden de niye çıkacağını bilmiyoruz. Ee, ama bu tabii ki de bu düzenin bu kadar zamandır sürmesinin, sürdürülmüş olmasının... Günahı ve bunun da çıkar yolu yok. Şimdi bu Baraday'ı benim e, birebir tanıyan bizzat bazı arkadaşlarımla konuştum. Beraber çalışmış oldum. onlar mesela asla e, onu ideal bir lider, çok iyi bir insan, hoş bir insan, iyi bir bürokrat ama o kadar yani hani e, bir e, lider olamaz e, düşüncesindeler. Fakat işte bu boşlukta belki o da şimdiye kadar e, şansı yaver gitti bundan sonrasında ne olur bilmiyoruz yani bara değişiş işte şimdii çok enteresan ve komik analizler yapılıyor aslında böyle şey şu kadar facebook arkadaşı var mübarin bu kadar cemal mübarrein bu kadar var ee, işte Mübarek'in işte o yüzden paradey ne kadar güçlü falan gibi işteüstü e, işte bu facebook twitter'ı falan filan da işin içine fena halde girdiği için bir aktör olarak aslında Evet, önemli örgütlenmede falanda önemlidir yani bunun işte ilk örneğini Filipinlerde görmüştük bu sosyal medyanın ya da işte yeni teknolojilerin ne kadar etkili olduğunu 2001'de işte bu devlet başkanı Estrada bir yolsuzluk şeyini atlatmaya çalışıyordu parlamentoda soruşturmasını ve atlattı da fakat göstericiler Filipin'de o kadar büyük bir örgütlenme içine girdiler ki 3 günde sadece telefonlardan gönderilen SMS'ler örgütlenip Manila'ya akmasıyla halkın 3 günde estrada gitti yani hani bu hakikaten bir güçten bahsedebiliriz. Fakat şimdi burada olan bir değişimi bir şekilde gerçekleştirebiliyorsunuz. İşte Gürcistan örneğinde olduğu gibi işte onun dışında işte Orta ve Doğu Avrupa'da olduğu gibi değişmiyor. Liderler o derin liderler bir şekilde yerlerinden edilebiliyorlar. Fakat sosyal medyanın tabii yapamadığı o siyasi kültürel, siyasi kültürün değişmesini getirmek beraberinde. O çok uzun bir süreç. Ve burada şimdi mübarek gitti diyelim. Gittince yerine gelecek olan Nedir? Onun e, sadece lider olarak bir figür olarak falan filan değil. E, o düzen kendini öyle bir korumak üzerine kurulu ki dediğim gibi mübarek orada bir e, buzdağın ucu gibi. Bunun, bu anlamda mesela Mısır rol, ordusunun rolü çok enteresan. Evet şimdi asıl belki de konuşmamız en önemli, konuşmamız gereken en önemli noktalardan biri de o. Yani e, şey de diyebilirler. Yani tamamen Limbo'da bir durumla karşı karşıyayız bugün itibariyle özellikle. Yani şey haydutları tekrar saldı, evet. salarlarsa üstüne bu mübarek çetelerini, hı hı. mübarekçi çeteleri ve ondan sonra da çatışma oluyor. Biz artık askeri kontrolden başka bir şey hı hı hı. göremiyoruz deyip bir askeri diktatörlüğe de Yeni bir askeri diktatörlük biçimine de dönüşebilir. Elbette. Zaten gizli bir askeri diktatörlüğün hı hı. bu evet. sefer fiilen böyle biraz da 27 Mayıs'ı falan hatırlatır şekilde. Ya işte bu tabi işte bu gibi ülkelerde Türkiye dahil o kadar örgütlü bir güç olarak karşımıza çıkıyor ki ordu. Her şeyin ötesinde bir örgütlenme, bir düzen sahibi. Söz konusu olduğu için böyle durumlarda kriz durumlarında en kolay toparlanan da orada oluyor. Ee, orada e, öyle bir durum var ki şimdi e, stratejik olarak işte e, güç dengelerini de öyle bir şu an oluşturmuş durumdalar ki işte e, bu Ömer Süleyman'ın devlet başkanı yardımcısı, ondan sonra şeyin e, genel kurmay başkanını Sami Anlan falan onların oluşturduğu e, bir hemen bir şey var adeta oyun planı. Ve orada e, göstericilerin e, şu veya bu şekilde giderek e, zamana yayılması gösterilerin uzaması e, zamanın geçmesi ve e, bununla beraber halkın iradesini kaybetmesi gücünü kaybetmesi yavaş yavaş sokakların boşalmaya başlaması e, yalnız o da değil tabi suyu ekmeği de bulamaz hale evet. gelecekleri için yani tabii. bankalar kapalı tabii. ekonomi çöküş tabii. haline geldi ve ne kadar daha sürekli tabii. nasıl sokakta yatılıp kalkılabilir yani tabii. ne kadar süreli aynen öyle işte bu, bu yağmalamalardı vesaireydi bir süre sonra insanlar artık e, düzeni en e, hani demokrasi tamam ama ya da işte bir değişim olacak ama ne nedir yani hani bizim düzenimiz nerede demeye başlıyorlar i̇şte burada tabi düzenin müthiş bir gücü var ve o düzen de ilmek ilmek bir e, kurumsallaşmış e, vaziyette aslında işte tabi bu Mısır ordusunun oyak benzeri e, müthiş bir ekonomik gücü var bir, bir tarafta Ondan sonra bir yandan şimdi mübareği tabii ki de desteklemek vesaire mübarek modası geçmiş bir durumda olduğu için mantıklı değil. Fakat bu düzende işte tam olarak yeniden gücümüzü nasıl yaratırız sorusu ortada. Orada da işte tabii e, bu çeşitli stratejilerin denenmesi söz konusu ve işte dediğim gibi düzen çok güçlü. Yani bugün hakikaten diyelim ki sıfırdan bir şey yaratıldı e, Mısır'da düzen yaratıldı, şey yarat, düzen diyorum, e, yönetim yaratıldı. O düzenin gene de kendi o e, yönetim içinde kendini tekrar yaratması söz konusu. İspes istemez. Siyasi kültürlerin ittiği bir durum var. Yani yıllardır öyle bir e, şey oluşturulmuş ki, yapı oluşturulmuş ki İster istemez o yapı, ya şimdi Orta ve Doğu Avrupa'ya gene baktığımızda ister istemez güçlü aktörler bir şekilde köşe başlarını tutanlar gene aynı insanlar oluyor siyasette. Ya onların belki e, şeyleri değişiyor, e, e, perde perde arkasına düşüyorlar, belki öndeki figürler değişiyor ama bir şekilde o e, yapı aynı kalıyor. Bu çok, hakikaten benim Gözlemlediğim bir şey e, Bütün Orta ve Doğu Avrupa politikasında eki ki orada e, İster istemez e, yıllardır bir Batı'nın zaten orada Değiştirmeye çalıştığı düzen var i̇şte Baba Bush'un mesela baktığımızda O dönemlerde müthiş Böyle insan hakları falan filan diye Söylemleri var fakat e, Demokrasi işte kazanıyor şudur budur gibi e, Orada tabi ama Batı'nın mesela e, Yarattığı da müthiş milliyetçi bir E, özgürlükçü damar var. Yani liberal bilmem ne tamam ama işte bu bugünün işte o bahsettiğim Viktor Orban gibi son derece aynı zamanda milliyetçi. İşte özgürlük deyince tamamen bu neokon ajandasındaki tarz e, özgürlüğü anlayan bir tavır geliştirdiler. Evet. Şimdi Mısır'da tabii onu tam görmüyoruz. Görebildiğimiz evet. çok net görünmüyor tabii. Büyük bir devrimci karanlık var orada Hı -hı. ama Burada şey çok büyük bir cesaret ve kararlılıkla inanılmaz bir yüreklik göstererek yaptılar. Ama tabi ordunun her an yani çok benim çarpan şeylerden birisi de yes we can sloganı idi. Evet, evet. Ama tabi <gülüyor> Obama'nınki saht. ...onlarınki gerçekten halkın gücüyle yapabileceklerini gösteren bir durumdu. Ama bütün bunlara... Yani ...en önemli nokta şey gibi görünüyor işte... ...dünyanın dört bir tarafında dün Amerika Birleşik Devletleri'nde de... ...bugün Türkiye'de de var İstanbul'da da... ...dayanışma gösterileri var. Eğer bu yeterli sıkı bir destek verilebilirse... O fark edebilir işte. Çok ya, kritik bir nokta yani. Çok çok çok doğru bu. Obama'nın aslında hani şey dediğimiz... ...sahte dediğimiz devrimi de aslında bir anlamda... ...işte benim bahsettiğim şey belki birazcık da... ...düzen ele geçiriyor bir şekilde. Evet. Siz oraya geldikten sonra, o güç elinize geçtikten sonra... ...birdenbire... Ona göre hareket etmeye başlıyorsunuz. Kim olursanız olun. Evet yani Obama'da başta hakikaten bir yapabiliriz derken evet. daha yine samimiydi diye düşünmek mümkün tabii. Yoksa söylemlere baktığımızda işte şeyde mesela e, Condoleezo Araşi'nin konuşmasından bahsettik. 2003'te de yani mesela şeyin bir konuşması var e, Junior Bush'un. Hakikaten bir e, Ortadoğu ile ilgili gene Condoleezza Rice'ınkine çok benzer bir şekilde eee Ortadoğu'ya özgürlük gelmedikçe şiddetle bitmeyecek. Özgürlük olmadan istikrar da olmaz. Ben bu cümleleri okusam size işte, normalde ismini vermesem Atkins evet. demiş. İşte bu Condoleezza'nın gene işte 60 yıl Amerika olarak bölgede istikrar diye demokrasiyi feda ettik. Yani bunu mesela ha, hakikaten bir muhalif kitapta okuduğum, okusak yani işte Havazidin de bunu yazıyor olabilir diyebiliriz ama evet. söyleyen işte bu. Herkes her şeyin farkında ama e, buna rağmen e, oyun oynanmaya devam ediyor. İşte bu gene WikiLeaks'i konuştuk bu kadar mesela. Şimdi bizden bir her şey değişecekti. Diplomasi, dünya diplomasisi baştan aşağı. E, bu değişim işte böyle bir şey. Değişim birdenbire eee de müthiş bir hızla oluyor gibi gözükse de aslında alttan alta o istikrar devam ettirilmeye çalışılıyor. Bu işte bugünkü yazıda birazcık bahsettim. Bu siyah kuu teorisi var. Biriden birine başımıza gelen ve her şeyi değiştiren olaylar. Ya hakikaten bunlar öyle olaylar. Yani biz bir kere çarptı mı? Aa böyle bir şey olabiliyormuş demek diyorsunuz. Ve o devamlı bir mücadeleyi gerektiriyor ama alttan altta gerçek değişimin olabilmesi için bir yandan. Bir yandan bakış açımız tamamen değişiyor. Bir şey oluyor yani hakikaten. Ama öte yandan onun hani altyapısının köklenmesi, oluşması daha çok uzun yıllar sürecek mücadeleler. Ben bu anlamda şimdi düşünüyorum. Acaba 2011'de Tunus'ta, Mısır'da olanlar Orta ve Doğu Avrupa'nın 1956 devrimi, ondan sonra ya da daha sonra Prag Baharı'na mı denk düşüyor? Yoksa 89'a mı denk düşüyor? Evet, İkisi anladım. de aslında uzun süreçleri anlatıyorlar. Şimdi hala Orta ve Doğu Avrupa'nın 1989 sonrası da mücadelesi sürüyor işte. Onun için eee Yarın bir gün Mısır'da işte Müslüman kardeşlerin mesela iktidara gelmiş olsa ki hani çok müthiş bir aslında destekleri de yok ya yani %30 gibi o oy potansiyeli söyleniyor bilmiyorum yani. Artık. Evet. O nasıl gerçekten nedir? Ortadoğu uzmanı asla değilim çünkü. E, fakat e, hakikaten hiçbir uzman, hiç kimse tam bir tahminde bulunamıyor nasıl bir yönetim olabileceği bundan sonra ile ilgili. O da tamamen bir aslında kumar yani o tahminlerde şu an için. Ee, fakat e, şimdi Orta ve Doğu Avrupa'ya baktığımızda mesela son derece dini referansları güçlü. Obik, Orban'a ya da diğer işte bazı liderlere baktığımızda kimseler de var. Orta ve Doğu Avrupa'da da artık son derece ciddi bir muhafazakarlıktan söz ediyoruz. Evet Çek Cumhuriyeti de dahil ki ateizmin en güçlü olduğu yer olarak addediliyordu. Evet, oralarda evet <gülüyor> yeni. E, Onun için bu o anlamda ben dini, referanslar, dincilik falan filan da anlıyorum. Orada muhafaza zekarlık var. O dağında ne olduğunda çok önemi yok. Daha çok milliyetçilik, daha çok ulusalcılık vesaire, e, e, liberallik e, adı altında bile bazen son derece ezici, özgürlükleri kısıtlayıcı, tavırlar geliştiğine tanık olabiliyoruz Orta ve Doğu Avrupa'da. Onun için e, o hakika e, şey, bu tip gösterilerin yansıttığı halk iradesinin örgütleniyor olması, e, gerçek bir e, insan hakları mücadelesine dönüşüyor olması çok zor şeyler, hakikaten zaman alan şeyler. Orada işte Stephen Kinsler'ın da enteresan bir şeyi vardı aslında tartışması o ki başlı başına belki bir konuşma konusu olabilir eee insan hakları e, alanında batının aslında ne kadar e, bir ipotek koyduğu ve batı söylemleriyle insan haklarına e, mücadelesi yapıldığı ile ilgili Human Rights Watch'ı işte e, eleştiriyordu mesela. İnsan hakları izleme örgütünü. ...o da bir tartışma konusu... ...yani şimdi e, Mısır'da yaşananlar... işte ...burada hem etkisi görülüyor... Işte ...bütün dünyada gösteriler yapıyor... ...bir insan hakları, evrenselliği var aslında... Evet ...bu ön kabulümüz... ...öyle de olması gerekiyor... ...fakat işte Kinzer'in şeyi... E, ...ileri sürdüğü... ...biz aslında bunu son derece... E, ...daha e, relativist... ...açılardan bakmalıyız... ...bu aslında benim çok... ...sorguladığım bir şey... E, Ben açıkçası Kinzer'in bu anlamda karşı görüşünde yer alıyorum. İnsan hakkı Mısır'daki insanların haklarıyla aslında şeylerin dünyanın herhangi bir yerindeki batıdaki insanların hakları arasında hiçbir fark olmaması gerekiyor ve bu bir ön kabulümüz olmalı. Bu anlamda çok enteresan bir kitap vardı. Birthright Lottery diye geçenlerde piyasaya çıktı Bu tamamen aslında nerede doğduğumuz, e, bizim bütün hayatımızı belirleyen bir etken haline geliyor. Ve bu, bunun getirdiği aslında müthiş bir haksızlıklar zinciri var. Hatta bundan yola çıkarak göçmenliğin aslında son derece meşru bir hak olduğunu e, ileri süren e, bir akım da var. Onun için e, aslında Mısır'da yaşananlar hepimizin hikayesi. Sadece evet. ortaya tovallı falan değil. Ve çok yani geri birebir hepimizi bütün. Yani, biraz önce onu da konuşuyorduk bu programda. Evet. sen Konuşmaya başlamadan önce. Evet. Amerika Birleşik Devletleri'nin de çok önemli bir hikayesi bu. Amerikan <gülüyor> halkının da. Ve Türkiye'nin de yani Türkiye'nin Tümüyle bütün dünyayı derinlemesine etkileyecek bir devrimci dalgadan bahsediyoruz. Sonuçları çok önemli. Yani o yüzden de ben şeyin üzerinde çok durmaya çalıştık biz bu radyoda. Yani evet. uluslararası dayanışma ve desteğin. Ya bu çok çok önemli hakikaten. Çünkü bu Wikileaks hikayesinde de bunlar hep dediğim gibi bir şeylerin bir arzata ısınarak... E, kaynamaya başlamasının Bütün kabarcıkları Tek başına hepsi e, Ele alındı da tamam devrim sonra devrim değil mi e, Evrim mi ne oluyor Ne bitiyor falan hepsini sorgulayabiliriz tabii. Üstünden konuşabiliriz zikir, zikir, Gerçekten her şeyi değiştirdi mi Ben de diyorum ama hepsi Yavaş yavaş o bütün kabarcıklar Yükselerek bir şeyi bir değişimi Gösteriyor bunların hepsi Birleşerek aslında e, Bütün dünyaya etkileyen bir ...değişimin evresinde olduğumuzu gösteriyor. Evet, bence öyle. Bir de tabii yani oradan gelen görgü tanıklıklarıyla bazılarından da çok net bir şey görülüyor. İnsanların yeniden bir araya gelme, birlikte olma, toplum topluluk duygusunun had safhada yükseldiği büyük bir dayanışma. Kendi hı hı. aralarında da işte ortalığı tahrir meydanını süpürmelerinden tutun... Hı hı aş ocakları kurmaları, hastaneler, klinikler çalıştırmaları, evet. yemek dağıtmaları filan evet. inanılmaz bir yani pek düşünülmediği bir hakim evet. ideolojinin işte rekabete dayalı, sadece insan insanın evet. kur, kurdu olurun evet. çok dışında bir insani ilişkiler ağının da ortaya çıkmakta olduğunu gösteren bazı işaretler vardı İşte bir de o önemli o çok çok önemli tabi ya bütün işte o düzenin aslında düzen diye bahsettiğim şeyin Türkiye'de işte Ergenekon'da şuydu buydu dedik yıllarca işte darbe düzenleri falan. İnsan ilişkilerini de müthiş yıpratan bir tarafı var. O düzenin içinde yaşaya yaşaya aslında insani değerlerinizi kaybetmeye başlıyorsunuz. Aynen öyle. Yani nasırlaşıyorsunuz. Ee, bir böyle e, kösele bir hal geliyor insanlara. Ee, Orta ve Doğu Avrupa'da da böyleydi. O totaliter komünist demiyorum asla. Totaliter rejimlerin döneminde de böyle bir şey söz konusuydu. Ve 1989 o işte müthiş bir optimizm yarattı. Ve onu yaşayanlar da hala anlatıyorlar. E, havadaki o e, müthiş insani havayı. Her şeyden önce bir insan hakları devrimiydi o orada yaşananlar fakat işte dediğim gibi bunun bu çok uzun mesafe koşulları olduğunu evet, unutmamak lazım. De, evet. tabii e, keşke yani inşallah öyle olabilir. Bütün dünya için bunu dilerim açıkçası. Mısır o 1989'un optimizmini insan hakları duyarlılığını geri getirsin. Çünkü biz bunu çok fena yitirdik bütün dünya olarak. İnsan hakları hareketinde aktif olanlar dahi olarak e, öyle diyeyim. Yani o kadar büyük bir profesyonelleşmeye gidildi ki insan hakları alanında ee, o Skinzer'ın eleştirdiği belki de birazcık e, biz biliriz, biz yaparız tarzı tavır ortaya çıktı. Şimdi onun belki kırılmasının tekrar gönülden e, bazı şeylerin yapılmasının da zamanıdır. Evet, aynen Hepinize öyle. Hepinize ilham kaynağı olur diye ümit ediyorum. <gülüyor> Çok önemli bir günde konuştuk bunları, evet. Bakalım ne olacak? Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Sağ Sağ olun.